Aidi. Arkadaşlar kıymetli arkadaşlar, e, sayaderin e, kıymetli arkadaşlar e, sayaderin e, bir sağlık programında daha e, beraberiz. Bu akşam e, Doktor Mahmut Tokaç bey ile kuzeni'nin e, hekimliği üzerine konuşacağız. Ahlatı, Erbaat'ı üzerine Mahmut Bey'in bir çalışması var. O konuda e, görüşeceğiz. E, tabii hepimiz Fuzuli'yi biliyor ama şair olarak biliyoruz. Fuzuli'nin hekimliği üzerine ilk defa Mahmut Bey'in e, Sağlıkta Düşünce SD dergisindeki bir yazısı üzerine çalışmıştım. E, kendisiyle bu konuyla görüşmüştük. E, arkadaşlar bu e, programda da e, Fuzuli'nin sağlık yönünü Mahmut Bey'le beraber değerlendirmemizi istediler. Ee, biz Mahmut Bey'le çok eski dostuz, 40 yıllık arkadaşız. Ee, 1985 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden e, beraber mezun olduk. Mahmut Bey'i hepiniz Sağlık Vakfı'ndaki çalışmalarından, hizmetlerinden hatırlarsınız. Sonrasında e, eczacılık geneller yaptı bir ee, biz Mahmut Bey yani 8 yıl kadar eski dostuz, Öyle 40 yıllık arkadaşız. Ee, Başakşehir e, e, Hastanesi e, Başhekimliği'nden emekli oldu. Böyle genç görün, emekli bir kimdir. Kendisi e, sonra da Medipol'de e, Tıp Tarihi Bölümünde öğretim üyesi kendisi. Mahmut Bey e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Mahmut Bey bu arada... Yani giriş olarak arkadaşlara hani huzur herkes bilir. Şairleniş şiirlerini bilir. Biz de hep arkadaşlarla aramızda e, hekimlik şeyinde mecbur hizmette onun bir beytiyle e, espri yapardık, şaka yapardık. Hani o meşhur beyti var ya ne yanar kimse bana ateşi dilden özge ne açar kimse kapım acil hastadan gayri. <gülüyor> <gülüyor> diye. Biz öyle çevirmiştik. Evet. <gülüyor> yani Tıpla ilgisi olarak Fuzuli'nin, ben bu beytini biliyordum ama Mahmut Bey'den daha detaylı olarak öğrendik. Mahmut Bey gerçekten Fuzuli'nin hep şairlik yönü ön plana çıkar. Hekimlik yönü var mı? Siz bu hekimlik yönünü nasıl tanıdınız? Ee, tabii aslına bakarsanız hekimlik hikmetle bağlantılıdır. Hikmet aslında bir felsefi aynı zamanda bir daldır ve bugün biz i̇bn Sina'dan, Farabi'den, Razi'den bahsediyorsak ünlü hekimler olarak aynı zamanda felsefecidir bunlar. Aynı zamanda birçok bilim dalında uzmandırlar. Hatta Hezarfen diye bir ummam vardır. Biz genellikle... Hezarfen Ahmet Çelebi'yi biliriz işte Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kanat tıp, takıp uçtu diye. Ama Hezarfen aslında bir unvandır ve e, eski bilim adamlarının bir verilen bir unvandır. Ve bunlar aslında Hezar bin, Fen ilim. Bin ilim. Tabii binden kasıt çok ilim. E, bu da aslına bakarsanız e, fen bilimleri... E, dini bilimler ve felsefi bilimler 3 e, e, dalda da bunlar e, eğitim görürlerdi medreseler e, çok yön eğitim verirlerdi. O yüzden bizim tanıdığımız birçok belki e, şey e, bilim adamı şair e, entelektüel Aslında hezarfendirler birçok bilim alanında bilgi sahibidirler. Ee, o yüzden şimdi zaten e, az sonra e, bir slaytım gelecek. O slaytta bununla ilgili zaten e, yeterince bir şey olacak. İsterseniz e, o slaytla başlayalım yani. Eyvallah, ee, başlamamız güzel olur. Siz Fuzuli'nin e, ekimliği ile ne zaman diye sorup oradan slaytlara geçelim. Diye. Tamam bu sunumda konu olan sıhhat Maraz isimli eser. Aslına bakarsanız e, bu eserin birkaç ismi var. Hüsnü Aşk olarak da bilinir. Yani e, Şeyh Galip'in de Hüsnü Aşk'ı vardır. Ama e, Fuzuli'nin bu eseri de e, bazı kaynaklarda Hüsnü Aşk olarak hatta daha çok Hüsnü Aşk olarak bilinir. Ama e, hatta ruhname olarak bilinir. Fakat e, konusu itibarıyla sıhhatu maraz yani sağlık ve hastalık şeklinde e, isimlendirilmesi daha doğru çünkü e, gerçekten o dönemin e, sağlık anlayışı üzerine e, birazcık hikaye e, ederek anlattığı bir e, olay. O yüzden e, Sıhatul Maraz e, kitabı e, bizim asıl Farsçadır bu eserin. E, Türk diline e, çevrilerek yayınlandı, Ben oradan e, tanıdım. Şimdi o, şimdiye kadar benim de bilgim yoktu. E, kitap fuarında e, görünce e, Sıhatul Maraz Fuzuli a, hemen ilgimi çekti. Aldım baktım gerçekten çok edebi bir üslupla hikaye etmiş. Aslına bakarsanız bizim bildiğimiz anlamda bir sağlık kitabı değil. Yani işte bir tabibin yazdığı işte ilaçları şöyle kullanırsınız, şu hastalıklarda bunları kullanırsınız değil. Aslında ruh üzerinden gidiyor ve fakat bütün şeyi o kadim tıbbın felsefesi üzerine kuruyor. İsterseniz bu şeye geçmeden Sıhhatum Arazı geçmeden önce bunu anlayabilmek için kadim tıptan biraz bahsetmek lazım. Kadim tıptan bahsetmeden kadim tıbbın felsefesini anlamadan Sıhhatum Arazdaki sembolleri anlamak mümkün olmaz. İsterseniz bir kadim tıp şöyle bir hafifçe değinelim. Oradan geçelim. Senin oluruz ama kadın, kadın tıbbın temelle bir başlarsak çok uzayabilir. Yok sadece e, özetçi. Çok, çok özet geçeceğim Neyse. Hatta beş, beş dakika uygun mu? Senin e, şiir sevdiğini biliyorum. E, özellikle Aynen. İsmet Özel'i de sevdiğini biliyorum. E, i̇stersen senin için İsmet Özel'den bir şeyle başlayayım. Olur mu? Şairleri severiz abi. Çok fazla tutmasak da. Evet. Pekala, şimdi e, şöyle paylaşım herhalde yapabildim galiba, değil mi? Evet. Şu paylaşım oldu bu, ben evet. göremiyorum. Evet, evet gözüküyor Mahmut Bey. Tamam, evet, güzel. o zaman e, şimdi e, İsmet Özel'den başlayalım. Amentüs'ünde meşhur bir şey vardır İsmet Özel'in, hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. Su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim. Burada bahsettiği dört unsur. Aslına bakarsanız bizim şeyimizin işte Kadim tıbbımızın temelinde bu dört unsur var. Yunus bizim Yunus bir şiiri var aslında insanın yaratılışını anlattığı bir şiiri. Orada Padişahın hikmeti gör neyledi? Od'u su toprağı yile söyledi. Bismillah deyip getirdi toprağı, ol arada hazır oldu dağı. toprağıla suyu bünyada iledi. ana Adem demeyi ad iledi. Yil gelip ardunca debitti anı, andan oldu cismi dem bil bunu oddahı geldi bu kız durdu anı çünkü kızdı cisme ulaştı canı surete can vermeye ferman olur padişah emri ana derman olur Evet e, Yunus'un bizim Yunus'un şiirinde e, e, bunlar var bir de bizim çok bildiğimiz bir e, ilahi vardır. E, Niyazi Mısri'nin ey garip gül gül, gül diyarın kandedir'' diye başlayan. E, ben de bunu e, çok e, hatırası da var. E, onun bir kaydıyla başlayalım isterseniz. Bakalım hatırlayacak mı Arkadaş Ey garip Büyük Ver, evet bu kayıt e, rahmetli e, Esat Yoşan Hoca Efendi'nin e, de olduğu Uğur Baran, Doktor Uğur Baran kardeşimizin de söylediği çok sevdiği bir ilahiydi rahmetli Abi Uğur Bey'i evet. çağırdım zannettim Kaçtım ben de. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bu şiirin son e, musrası e, onu da isterseniz e, Sedat Anar'ın farklı bir bestesi var. Oradan e, dinleyelim. E, o da güzel bir beste. E, benim hoşuma gidiyor. Son bölümü de Gökte uçarken seni indirdiler Çaran asır bentlerine vurdular Nur'u iken adım diyazi kovdular Şun ezer ki itibarın kan dedi Nur'u iken adım diyazi Şöyle serki divarın kan dilerim. Alper, Uğur Bey, Uğur Bey tercih ederim. Evet, e, kusura bakmayın şey oldu. Evet. Şimdi, e, burada dikkat ederseniz gökte uçarken yere indirdiler. Çar anasır bentlerini vurdular. Nur iken adı Niyazi verdiler. Şol ezerki itibarın kandedir diyor Niyazi Masri. Dikkat ederseniz burada da Çağr Anasır e, kullanıldı. E, burada aslında ruhun e, aslında e, hürken e, e, göklerde uçtuğunu ancak vücuda e, sıkıştırıldığı zaman yani maddeye indirgendiği zaman işte o madde ki dört unsur dört element e, şeyi e, ve sonra da e, nur iken niyazi dediler diyor işte itibarın nerededir diyor sonra da e, aslında nurken ruh halindeyken daha itibarlıydın bedene girdin itibarın sonlandı diyor evet yani çıkar anasır ahlatı e, özür dilerim e, anasırı erbağa veya dört unsur dört element for ıı, element diye. Ee, mesela yine la mekânî Hüseyin Efendi'nin ki bu bizim Cera Paşalılar için önemli bir ıı, şeyi var. Eee Cera Paşa'da okurken ıı, Temel Bilimler Amfisi ile yemekhane arasında ıı, öğlen namazlarını kılmak için gittiğimiz Şah Sultan Mescidi vardı. Orada yatan ıı, bir Bayrami Melavî ıı, şeyhi ıı, ve Şair 1625'de vefat etmiş o da mesela şeyinde yazıyor bu işte mezar taşında su toprak ve yel od çağır anasır bu hot surettir pes insan nedir diye yani çağr anasır burada da kullanılmış. Namık Kemal'in bir sözü var daha doğrusu bir tartışma oluyor bir mekanda böyle edebi bir mekanda bir tartışma oluyor. Diyor ki e, eskilerden bahsederken işte az önce bizim söylediğimiz hani hekim miydi bunlar? O devirlerde diyor Namık Kemal, ahlatı erbaayı bilmeden şairlik iddialarında bulunmak düşünülemezdi diyor. Yani o dönemin şairleri mutlaka hezarfen olmak zorundaydılar. Şimdi bir de şair geçinen o büyük birçok böyle büyük şairin olduğu me mecliste Şair geçiren, biraz da Meczubi'nden olan Diyarbakırlı Deli Naim var. Ee, o bir anda işte Namık Bey, Namık Bey diyor. Ee, tabii herkes bakıyor ne diyecek diye. Yüksek sesle de ses, sesini kestiği için. Bir anda dikkat kesiliyorlar. Sonra çok yumuşak bir sesle. Kuzum diyor, Ahlat-ı ne demektir? Zaten adam... Ee, şairlerin ahlatı erbayı bilmeden şair olamayacağından bahsettiği bir ortamda e, Bu da şairli iddiasında bulunan deli naim e, Böyle bir soru gelince şiddetleniyor tabii nam kemal Dört kere halt etmektir Ahlat, halt, hılt e, Oradan dört kere halt etmektir diyor Böyle de bir anekdotla e, geçmiş olalım Evet, anasırı erbaa dört unsur, dört element, çar ana unsur İngilizcedeki four element. Ne derseniz deyin. Bunlar maddenin halleridir. Hava, su, toprak ve ateş. Hava maddenin gaz halidir, su maddenin sıvı halidir, toprak maddenin katı halidir, ateş ise bunu, bu maddeyi bir halden bir hale çeviren katalizördür. Böyle şey yapmak lazım. Peki ahlat-ı erbaane dört sıvı yani hümoral teori bu da aslında bu dört elemente karşı vücutta var olduğu düşünülen dört sıvı. Nedir bu dört sıvı? Kan, safra, balgam ve sevda ya da kara safra sevdanın diğer adı. Şimdi aslına bakarsanız kanı hepimiz biliyoruz. Safrayı da hepimiz biliyoruz. Balgam biliyoruz ama burada e, kastedilen şey tümüyle o bildiğimiz akciğerlerdeki bir hastalık dolayısıyla olan ifrazat değil. Vücuttan normalde olabilen bir sıvı. O yüzden e, bunun e, beyin omurilik sıvısı da olabileceği düşünülüyor ama tam olarak e, bildiğimiz bir konu değil. E, sevda ya da kara safra denilense e, aslında. E, benim kanaatim e, vücudumuzda bir lenf sistemi var. O da bir sıvı sistemidir. Lenf sistemi olduğunu düşünüyorum ama bunlar tabii o dönemin bilgileriyle, bu dönemin bilgileri maalesef birbirine çok, çok böyle çakışıp örtüşmüyor. O yüzden tamamen biz e, bugünkü bilgilerimizle e, düşünüyoruz. Halbuki o günün bilgileri çok farklıydı. Ta Empedokles'ten testten gelen bir, e, bir şey, e, teori bu aslında. Kainat yani makrokosmos dört unsurdan meydana geliyor. Ee, işte ateş, hava, toprak, hava, su. Ee, bunların bir de sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kuruluk özellikleri var. Kainatın bir küçük modeli olan insan yani mikrokosmos o da dört unsurdan meydana geliyor. Kan, sarı safra, kara safra ve balgam. İşte hastalıklar eski teoride... Bu işte eski hekimlerden özellikle Hipokrat döneminde çok e, Aristo'nun bir şeyidir bu aslında. Ama Aristo'dan sonra Hipokrat bunu sistematize etmiştir ve hastalıkların bu dört unsurun dengesizliğinden doğduğunu e, söylemiştir. Ve e, tedaviyi de bu dört e, hılt unsur demeyelim, dört sıvı, dört sıvının dengesini yerine getirerek... E, Ol, olacağını söylemiştir. Hakikaten e, İslam bilimi gelirken e, biliyorsunuz e, İran'ın fethinden sonra Cundişapur'da e, çok ciddi bir bilgi bilgi birikimi, bilimsel bilgi birikimi buldu Müslümanlar ve o bilgiyi e, hikmet müminin yetiyidir nerede bulursa alır. E, Hadis-i şerifinin e, iktizasınca çok iyi sahiplendiler ve işte i̇bn Sina'lar Farabi'ler Raziler bu bilgileri özümsediler Latinceden Arapça'ya çevrildi bu bilgiler Arapça'da kendileri de katkıda bulundular yeni eserler verdiler ve daha öteye götürdüler yani biz hakikaten Hipokrat tıbbın babası unvanını hak eder çünkü eskiden beri gelen bilgileri sistematize etmiştir. Onlardan istifade edip kendi tecrübelerini de koymuştur ve yazıya dökmüştür en önemlisi. Bugüne kadar gelmesinin en önemli sebebi odur. Bizim İslam bilginleri de onlardan ve diğer eski bilginlerden aldıkları bilgileri üzerine yeni tecrübeler koyarak, kendi deneyimlerini katarak, daha da öteye götürmüşlerdir. O yüzden İbn Sina'lar raziler 5-600 yıl boyunca e, tüm dünyada hem doğuda hem batıda temel tıp kitabı olarak okutulmuştur. Kanun Fittip e, defalarca çevrilmiştir batı dillerine. E, yani çok e, önemli ki e, İbn Sina'nın şaheseridir o. E, o yüzden bu dengesizliklerden e, doğduğu için. E, hastalıklar bunları gidermenin yolu da o e, sıvıları yerine koymaktır. Şöyle bir e, tablo e, yani dersen. kadim tıpta ilgi ile ilgili ayrı bir program yapalım şimdi Söz. diye ya gelsek <gülüyor> evet geliyorum şimdi e, şöyle bir şey var e, dört e, unsur hava su toprak ateş Onlara karşılık gelen kan, balgam, kara safra, sarı safra bir de demiştim ki bunların sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık özellikleri var. Kuruluk, sıcaklık, yaşlık, soğukluk özellikleri ortada kalıyor bunlarda. Yani ateşe baktığınızda sıcak kuru, havaya baktığınızda sıcak yaş, suya baktığınızda soğuk yaş ve toprağa baktığınızda kuru soğuk gibi. Bunlar tabii bir de mizaçlar oluşturuyor, safravi, sevdavi, demevi, balgami gibi isimlendirilir ya da öfkeli, depresif sıcakkanlı, soğukkanlı gibi. Yani bu mizaçlar aslında insanın sağlıklı olup olmamasını belirleyen şeyler ki belli organlarda da bunlar yer alır. Hatta e, bunu e, mevsimlere, yaş dönemine, fizik özelliğine, renge, tada, zamana, karaktere, burca, hatta musikideki makamlara e, kadar e, etkilediğini söylerler mizaçları. Ve onun için de e, tedavisinde hep tersini e, kullanmayı önerirler. Böyle bir e, sistemden bahsediyoruz. Evet. Böyle mizaçları da hep e, dört mizaç olarak resmetmişlerdir birçok eserde. Şimdi gelelim Fuzuli'ye. E, oraya gel diyordun en son noktada. Fuzuli, önce e, tabii e, Fuzuli deyince şairlik yönü e, önemli. Ki e, meşhur Leyla ile Mecnun, Leyli ve Mecnun e, şiiri destekledi o zaten bir şeydir şaheseridir ama şunu da demiştir aşıkı sadık menem mecnunun sadece adı var <gülüyor> diye de bir de yani böyle bir büyüklükte taslamıştır yani fuzuli tabi Hayatıyla ilgili bir takım şüpheli, bilinmeyen noktalar olmakla birlikte 1480'lerde doğduğu düşünülür ve 1556'da öldüğü biliniyor. Fuzuli'nin Bağdat-Kerbela civarında doğduğu işte büyük kanaat o şekilde oluşuyor. Çünkü eserlerinde onu beyan ediyor milliyetiyle ilgili bir takım şeyler var. Herkes sahip çıkıyor. Eserlerinin büyük bir kısmını Farsça yazdığı için İranlılar kendilerinden olduğunu iddia ediyorlar. Biz Türkler zaten sahipleniyoruz. Bazı Azeri lehçesiyle yazdığı için İran Azerisi olduğu gibi şeyler var ama e, genel şey e, Bağdatlı e, ve Türk olduğu yönünde ki kanaat daha e, şey. E, bu resimde e, onun bir e, illüstrasyonu. E, evet, e, Sırnatçı Maraz'a şey, gelelim. E, Mahmut Bey bir e, vurgulama yapmak istiyorum. Tabii. E, yani ara girişlere Kudurlinin bence Şah eseri Leyla Meclis'ün değil su kasidesidir. Ya o tabii de, ki. Yani. Herhalde. Kasidesi. Herhalde e, yani şimdi Şi şiir, şiir olarak de, şiir olarak belki evet. e, şeydir Leyla Meclis'ün bir e, başlı başına bir eser. Yani evet. ben eser olarak söyledim. Yoksa şiirine e, tabii ki su kasidesi. E, o belki ah. şiirde de en zirve yani ulaşılamayacak bir zirve evet. eser e, su kasidesi. Tabii. Onu da vurgulamak lazım. Tabii. Okumayan bilmeyen ee, varsa lütfen okuyup öğren. Tamam inşallah. Evet. Şimdi kitabın adıyla ilgili dediğim gibi e, Hüsnü Aşk e, olarak kayıtlı olduğu özellikle Londra'daki e, bir lüsa Hüsnü Aşk olarak kayıtlı. E, birkaç yerde sıhhat raz, bir yerde de ruhname olarak kayıtlı. Tabii bunlar istinsah yani çoğaltma esnasında. Müstensihin e, isimlendirmesi de olabiliyor bazen. Ama konu e, sağlık ve hastalığı e, konu aldığı için biz sıhhat-ı maraz e, şeyinin daha e, doğru olacağını düşünüyoruz. Şimdi e, şeye gelelim. E, işte Fuzuli Hekim miydi? Şair Nabi'ye göre e, öğrenilmesi farz yani farzı ı ayn olan mutlak zorunlu olan iki ilim vardır. Biri din ilimleri, ötekisi tıptır der. Şimdi o zaman herkes doktor mu olacak? Hayır ama kendisine yetecek kadar e, sağlık bilgisine sahip olması gerekiyor. Ben e, tezimi e, Osmanlıca tıp falan üzerine e, yapmıştım işte tıp tarihi doktorasını yaparken. Ve Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki mevcut bütün Türkçe tıp yazmalarını e, o dönemde incelemiştim. Hepsinin giriş bölümlerinde şu cümle yer alar. El ilmu ilman, ilmi ebdan, ilmi ediyan. Yani Arapça olarak ilim ikidir. Biri beden ilmi, diğeri din ilimleri. Beden ilimleri ve din ilmi. Şimdi hemen peşine bizim... Türkçe tıp yazmalarında şunu söylüyor ama beden ilmi önce anıldı çünkü bir kişi hasta olsa aklı bağlanmış ve gönlü kırık olup bedeni zayıf ve gevşek olur din ilmini tahsil edemez öyle olunca beden ilmini önce bilip öğrenmek gerekir eskiler sağlığın korunması ilmini öğrenirlerdi bunu farzı aynı olarak bilirlerdi o yüzden aslında bugün bizim de belki sayeder olarak insanımıza bunu anlatmamız lazım. Öncelikli olarak sağlığın korunması. Çünkü ben bütün tıp kitaplarında gördüğüm şey o. Kitaplar başlangıcında önce sağlığın korunmasından uzun uzun bahseder. Sonra tepeden tırnağa hastalıklara geçer ve onların tedavisinden bahseder. Bunlar hekimdirler tabiptirler, tıp uygulayanlardır. Ama herkesin mesela genellikle ne yenir, ne içilir, nasıl giyinilir, mevsimlere göre nasıl giyinilir, nasıl yıkanılır, banyo ne zaman yapılır, evin durumu nerede olmalıdır, nereye kapısı nereye bakmalıdır, işte şehirler nerelere kurulmalıdır. Buna kadar tüm ayrıntılar orada verilir ki İnsanlar bunları bilsinler. Ondan sonra e, tabiplik yapacak olanlar için de e, özel olarak e, terkipler vesaire verilir. O terkipleri sadece tabip olanlar bilir. Ama hıfzı ha dediğimiz sağlığın korunmasını mutlaka e, herkes bilmek zorundadır. Evet gelelim. Sağlık ee, burada da bir şey e, araya gireceğim. Kusura bakmayın. Abi. Arada sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Bunu Sayader'in bu konuda bir çalışması var. Şimdi Ufka Yolculuk Yarışmamız için hazırlanan e, Sağlıklı Yaşam kitabımız e, dağıtılıyor. E, i̇nşallah daha geniş olarak basılıp bütün kardeşlerimize de dağıtılır. Çok kaliteli, evet. güzel bir kitap. Bunun da reklamını yapayım şimdi. Çok güzel. Ben de e, katkı vermekten dolayı bahtiyarım kadim tıpla ilgili ben de orada kısa, üç sayfalık bir bölüm kaleme almıştım. Gerçekten güzel bir eser oldu. Ben de tavsiye ederim katılmalarını. Özellikle ilk orta lise düzeyi. Tabii benim katkı verdiğim bölüm lise düzeyi kitabında var. Tavsiye ederiz yani arkadaşların katılmalarını. Evet. Orada mesela e, ruh aslında bu eserde e, sıhhat Maraz eserinde ruhtan bahsediyor. İşte doğum yeri diyor Ceberut alemidir, yerleşim yeri Lahut alemidir, dolaştığı yer Nasut alemidir. Yani e, ruhlar aleminde doğuyor, e, dünyaya geliyor ve insanlar arasında yerleşiyor. Yedi iklim, yedi endam, beden de onun diyarıdır diyor. Ben dört e, hılttan bahsetmiştim. O dört kardeş diyor. Çok e, şey olarak e, kullandığı şey. Kan, safra, balgam ve sevda olarak. E, Ahlatı ı erbaa yani dört hıltı da e, birbirlerini sevmedi adı erkan, benzemezlikteki adı azdat, birbirlerine karışınca vücut diyor. İşte karışım aslında dengeli karışım vücut. Eğer o denge bozulursa hastalık. Yani iş buraya kadar gidiyor. Peki ne anlatıyor burada? Şöyle bir özet geçeyim. Ee, ondan sonra e, sorular gelirse onlarla e, şey yaparız. Şimdi ruh bedene aşık olup evlenmiş ve sıhhat adı bir çocukları olmuş. Eşi beden ve oğlu sıhhati alıp memleketi teftişe çıkan ruh, işlerini ümit, korku, muhabbet adavet, ferah ve gam adı altında altı memurun yaptığı gönül şehrine gelmiş. Çok beğendiği ümit, ferah ve muhabbeti yanına alıp sevmediği adavet, korku ve gamı ise kovmuş. Onlar da oradan kinle ayrılmışlar. Böyle bir hikaye ile anlatıyor. Ruh, kan, safra, sevda ve balgamı meclisine çağırıp sevdayı başa, safrayı öde, yani safra kesesine kanı karaciğeri balgamı da akciğere oturtmuş. Ancak bundan sonra bu hıltlar sürekli şarap içip böbürlendiklerinden ruhun hatırı bozularak onları azarlamıştır. Gönül şehrinden sürülen adavet, korku ve gam ise bu fırsatı değerlendirip sıhhatin saltanatını yıkmaya and içmişler ve gönül şehrini kuşatmışlardır. Bunun üzerine ruha yardıma çağrılan dostları hüsn, aşk ve akıl ahlakı da yanlarına alarak düşmanları bozguna uğratırlar. Sadece adavet kaçar ve marazdan yardım ister. Maraz ise gıdanın beden diyarına gizlice girmesini öğütler. Bedene giren gıda doğruca sevdaya yönelir ve sevdayı kuvvetlendirerek bedeni sarsar. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz... Sağlığın beslenmeyle olan ilişkisini, eğer fazla yerseniz hastalanırsınız diyor. Zaten Peygamber Efendimizin de meşhur bir öğütü yok mudur? Ee, acıkmadan yeme, doymadan kal. Midenizin işte üçte birini yeme, üçte birini suya, üçte birini havaya ayır. Yani aslında günümüzün hastalıkları'nın en önemli sebeplerinden biri aşırı yemek yemek. Ee, ve e, modern tıp e, bu humoral patoloji dediğimiz hıtlar teorisini bırakıp 200 yıla yakın bir süre oldu. Ee, hücresel patolojiye yani tamamen e, organlara e, yönelik tedaviye e, ve oralardan e, işte hastalıkları hücreler, organlar, dokular boyutunda tariflemeye çalıştıktan beri aslında gıdaya önem verilmemeye başlandı. Halbuki sağlığın en önemli şeyi gıda. Dikkat ederseniz karaciğere gidip sevda oluşturup bedeni sarsmak. Yani siz eğer aşırı yerseniz ya da dengesiz yerseniz, Mizacınıza uygun yemezseniz sevda oluyor ve bu da bedeni sarsıyor. Ne devam ediyor ondan sonra? Tabii bu çok özet ben aldım. O epey uzun bir hikayedir bu. Aklın derhal devreye girmesiyle perhizle beş duyunun kapıları korunmaya çalışılırken hıtlar da sahata yardımcı olurlar. Dikkat ederseniz beden sarsıldığı zaman mutlaka perhiz gerekiyor. İşte. Mesela biz ne yapıyoruz? Senin kolesterolün yüksek olmuş, işte yağlı yemeği kes. Sen diyabet olmuşsun, tatlı yemeği kes. Veya işte nişastalı, karbonhidratlı şeyleri yemeği kes diyoruz. Ya da işte senin kalsiyumun eksik, işte kalsiyumdan zengin süt ürünleri vesaire ye. Sen proteinin eksik, proteinden zengin düşün keslenmiyor. Aslına bakarsanız ferhiz dediğimiz şey sadece aç kalmak değildir. Neye ihtiyacın varsa onu almak neyi fazlaysa onu almamaktır. Aslına bakarsanız kadim tıbbın söylediği noktaya modern tıpta bir nokta sonra geliyor ama işte kadim tıbbın bütün değerlerini reddettikten sonra şimdi yavaş yavaş o noktaya doğru gelmeye başlıyor. Ve işte perhizle beş duyunun kapıları korunmaya çalışılırken hıflar da sıhhate yardımcı olurlar. Ancak ruh hüsnün güzelliğine toplup aşıklık diyarına giderek orada gaflete daldığından geriye döndüğünde gönül şehrinin viran ve duyu askerlerinin perişan olduğunu hıfların bozulmasıyla sıhhatinde bozulduğunu görerek aşka sitem eder. Aşk da aslında kendini bilmen için seni buralarda dolaştırdım der ve ruh böylece kendisini keşfetmiş olur. Aslında hikayeyi bu kadarla özetleyebilirim. Yani e, biz sağlığımızı e, korumak için e, her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Ama burada tabii e, bir şeyi var. E, Fuzuli'nin bir vurgusu var. Aşık olursan diyor saatin bozulur. Aman dikkat et gönül şehrine de sahip çık e, duyularına dikkat et gıdalarına dikkat et e, aşırı yeme yani aslına bakarsanız bütün sağ, koruyucu sağlık e, uygulamalarını edebi bir şekilde anlatıyor yani temel itibarıyla. eee şey, e, Sıhatu Marazda anlatılanlar bu. E, ben e, bu kadarla yetineyim. Eğer e, sorular varsa onları e, alabiliriz. E, teşekkür ederim Alp Bey. Kısa e, ve öz bir anlatım oldu. Ama hakikaten e, bizim öğrendiğimiz modern tıpa göre. Sanki kafam karıştı yani. Bir tam oturmadı. Akın nerede geziyor? Gönül nerede duruyor? Modern tıpla zaten hiç benzerliği yok. Yani eski kadim tıbbın e, felsefesiyle modern tıbbın e, felsefesi arasında e, yani nasıl söyleyeyim? 180 derece mi diyelim? Yani tamamıyla zıt bir şey var. E, o yüzden... Ya, Evet. Yani modern tıpla kadim tıbbı biraz daha orta bir noktada buluşturmamız lazım. İşte geleneksel ve tamamlayıcı tıp diye şu anda daha ön plana çıkan bir şey var. Bu aslında biz hep koca karı ilaçları falan diye mesela hani şey yaparız. Aslında koca karı şeydir. Yani e, ihtiyar e, kadın demek değildir. O bili, bilen kişi e, anlamında kullanılır. Evet. Yani koca. Akil. Akil kişidir tabii. Ve e, bunlar bu bilgiler aslında nesilden nesile aktarıla gelen bilgilerdir. E, hala bizim e, ülkemizde mesela ocaklar vardır. O ocaklar geleneksel olarak el verme yöntemiyle devam eder nesilden nesile. Hala ben Güneydoğu'da falan böyle ocaklar olduğunu biliyorum mesela. Yani şeyler vardır böyle hala el el verenler ama tabii gittikçe azalıyor bunlar. Bunlar aslında kadim bilgilerden istifade ediyorlar. Bizim aslında tabi Tıbbi bilgilerimizi, bugünkü modern tıbbi bilgilerimizi kadim tıpla e, birazcık e, birleştirmeye, birazcık bir araya getirmeye, aradaki bu e, kavgayı e, yok etmeye ihtiyacımız var. Ha, şuna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi e, ifrat ve tefrit e, her tarafta maalesef oluyor. Şimdi e, kadim tıp tarafında e, maalesef Yeterince tıbbi bilgisi olmadan hasta tedavi etmeye kalkıp insanlara zarar verenler ya da modern tıbbı tümüyle kötüleyenler hatta tedavilerini kestirip bu yüzden zarar görmesine vesile olanlar olabildiği gibi modern tıp uygulayıcısı hekim arkadaşlarımızın da içinde zaman zaman böyle Kadim tıbbı tümüyle reddeden, geleneksel tıp işte şarlatanlıktır, bunlar işte tamamen fasafiso, yalan yanlış işlerdir. Ya binlerce yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz. Belki binlerce de değil, on binlerce yıl. Yani en son Göbekli Tepe on bin yıllık bir şeyi bize verdi. Onun için orada yapılan şey bir tecrübedir. Nesillerden nesillere aktarılmıştır. Yani bunları yok saymak aslında doğru bir şey değildir. Sadece bunlardan istifade ederek, günümüz bilgileriyle de birleştirerek bugün şöyle bir maalesef şeyimiz var. Yani itiraf edelim. Gerçekten modern tıp akut hastalıklarda özellikle çok başarılı olmasına rağmen Kronik hastalıklarda aynı başarıyı gösterdiğini söyleyemiyoruz. Yani bizim talebeliğimizde mesela hastaneden taburcu olurken e, hastalara iki ibare kullanılırdı e, taburcu kağıtlarına hatırlar mısınız? E, şifa ve Salah. Şimdi pek kullanılmıyor galiba. E, salah e, tam iyileşmedi. Şifa tam iyileşti anlamındaydı. Ama Salah kısmen iyileşti. Bugün kronik hastalıklarda şifa değil salah hali e, modern tıbbın sağladı. Onun için e, bence özellikle kronik hastalıklarda bu e, salah halini daha iyiye götürebilecek, belki tam şifa olur olmaz orayı bilemiyoruz ama salah halini biraz daha iyi hale götürecek e, yöntemlerden istifade edilebilmeli diye düşünüyorum. Peki e, hocam şöyle bir şey mümkün mü acaba? Yani şimdiki modern tıp e, deneysel olmayan e, bir şeyi deneysel olarak tam ispatlanamayan veya e, çift köy karşılaştırmalı çalışmaların yapılamadığı herhangi bir tıbbi uygulamayı kabul etmiyor. Biz geleneksel tıbbımızın e, bu tür e, anlattığımız şeklindeki e, uygulamalarını deneysel tıpla e, bu şekilde laboratuvar ve çift kör çalışmalarla e, günümüze yapmamız, uygulamamız. Evet. Şimdi tabii çok e, şey bir tartışma olabilir bu e, uzayabilecek ama e, özetle yani çok kısa şunu söyleyebilirim. E, bir kısım şeyler zaten e, bu modern tıbbın deneysel yöntemleriyle deneniyor ve e, yayınlar halinde yayınlanıyor. Ama bir kısmı e, maalesef bu şansa sahip değil. Neden? Modern tıp bizim bir şeyimiz var. Hastalık yoktur, hasta vardır deriz değil mi? Yani bu bizim şiarımızdır. Yani modern tıbbın da bize öğrettiği bir şeydir. Ama modern tıbbın deney metodu bunun tam tersini söylüyor. Bana diyor şu kadar aynı hastadan bulacaksın. Sonra bunlar da ben şu denemeyi yapacağım. İstatistiksel olarak anlamlı bulduğu bu da şey yapacağım. Şimdi e, plasebo diye bir şey var mesela, yani kontrol grubu. Siz normalde denediğiniz ilacı mesela vermiyorsunuz ama ilaç vermiş gibi e, sahte bir şey veriyorsunuz. E, bakıyorsunuz ilaç verdiklerinizde ne kadar yüzde tedavi oldu, e, ilaç vermediklerinizde ne kadar tedavi oldu? Peki ben size şöyle söyleyeyim. E, apiterapi yani arı zehiriyle tedavi ettiğiniz bir adama, arı sokturuyorsunuz yani. Sülükle tedavi ettiğiniz birisini. E, nasıl sunu yapacaksınız? Yani e, yapamıyorsunuz. İşte ya, Kısıklıklar ya var. Sülüksüz. Sülüksüz, sülüksüz tedavi, sülüklü tedavi yapar. Ama da şu var. Kişi, hatta çift kör dediniz az önce değil mi? Evet, evet. Çift kör ne demek? Hasta da bilmez e, tedaviyi alıp almadığını, hatta doktor da bilmez. Çift kör de öyledir. Yani evet. doktoru bile şartlanmaması için e, diyelim 20 hastaya e, ilaç verdiniz 20 hastaya plasebo verdiniz ama ne hasta bilir ne hastalar bilir hangisi plasebo aldı hangisi gerçek ilacı aldı ne de doktoru bilir sadece e, çalışmayı dizayn eden e, koordinatör bilir. O en son istatistiksel veriler ortaya çıktıktan sonra ilan eder. Der ki plasoba yüzde %30 iyileşme oldu. Gerçek ilaç verilenlerde yüzde %70 iyileşme oldu. Aradaki %40'lık fark önemli bir farktır. İlaç etkilidir. Plasoba verdiklerimde yüzde %30 iyileşti. İlaç verdiklerim %40 iyileşti. Aradaki fark anlamsızdır. Bu ama... Siz işte bir sürükte plasebo uygulayamazsınız, bir apiterapide uygulayamazsınız. Ya da e, homeopati dediğimiz bir uygulama var mesela, e, aynı bulguları veren e, 10 tane hastaya 10 farklı e, ilaç verebilirsiniz. Yani böyle bir şeydir bu. Yani, çok kadem bir tartışma, çok derine dalacağız. Çok derine dalacağız. Evet. Dal, dalmayalım diye dedim zaten. <gülüyor> Dinleyicileri belki sıkabiliriz. Evet. Onun için başka bir görüşmemizde inşallah size çay ve balık ikram ederek bu sohbetin devamını evet. ben e, sorgularım sizden. Bir soru var dinleyicilerimizden. Evet. E, diyor ki e, dört unsur anasır erbağı, dört sıvı ahlat Erba ruhun içinde her insanda farklı farklı halde mi bulunuyor? Yoksa yani insanlar birbirine çok benzer yapıda 8 milyar insanda 8 milyar farklı oranlar mı var? Yoksa bunlar benzer oranlarda bulunuyor da insanlarda işte ne bileyim kategorize mi ediliyor gibi bir soru var. Şöyle işte insanlara dört de mizaç dedik ya. Evet. İnsanların mizaçlarına göre oranlar değişiyor. Yani safravi, öfkeli dedik, işte balgami dedik, e, demevi dedik e, veya sıcakkanlı dedik veya işte e, soğukkanlı dedik. Bu insanların mizaçlarına göre oranlar değişiyor. Zaten oranın e, miktarı e, o e, şeyi insanın yapısını oluşturuyor. Ama denge bozulduğu zaman bir tarafa bu sefer... Hastalıklar ortaya. Yani, yani, her yani her insanda, her evet. insanda kendine özgü bir denge vardır. Evet. Ama e, hastalıkların ortaya çıkmasıyla o denge bir tarafa şey olmuştur. Genellikle de şöyledir: Safravi mizacılı birisi diyelim ki, zaten safra yönüne artış olduğu için hastalanır. Yani evet. mizacında zaten fazlalık var, evet. ama o tarafa kaydığı anda daha evet. çok. Artış. Yani öfkeli insan depresyona daha meyillidir gibi. Öyle mi? Tam tersi. Öfkeli insan daha da öfkelenebilir. <gülüyor> ya abi ben bu dersi senden okumam lazım Mahmut Bey. Evet. Bir anda anlayamayacağım. Ee, baş, başka bir soru var. Yani biz Tasof'ta ve İslam'da aşkı, aşkı muhabbetullah olarak aşkı daha şey görürüz. İyi bir şey yani. Aşk güzel bir şeydir. İnsanı Allah Allah'a yaklaştırır ne bileyim e, böyle hep e, tasavvufta aşk e, şey yapılır ama siz sanki aşkı bir hastalık aman ay ha, çekinin kaçının plan gibi anlattınız hele de bunu Fuzuni'nin ağzından anlattınız bozulduk diyor arkadaşlar Şimdi ee, herhalde gençler soruyor bunu. Tabi e, buradaki kastedilen aşk... E, Hani eskilerin ince hastalık dedikleri vereme e, yakalattıran aşk, yani evet. aşırı düşünce, evet. yani e, imkansız olan aşklar e, dolayısıyla <gülüyor> e, hakini bozacak derecede e, psikolojisini bozacak derecede e, şey olan aşklar. Yoksa ha, böyle şey e, saplantılı bağımlılık. Ha, saplantı yere, tarzında yani. tabi. Evet, yani o tarz değil. Yoksa hani böyle. E, o aşk, sevgi, muhabbet dediğimiz şeyden farklı buradaki herhalde. Ee, öyle diyor ya Mevlana bu diyor bir ateştir. O ateş sende yoksa yok oluyor. <gülüyor> yani <gülüyor> Bak, ateş... bu, konuları, bu konuları biraz anladım sanki Mahmut Bey. <gülüyor> yani e, e, o zaman Fuzuli'ye de böyle söylüyor. Aşk yoksa de yani de aşık bir şair. Tabii ki. Fuzuli bir şeydadır, hem işe halka risuadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı diye de söylüyor. Evet. O zaman Fuzuli de böyle bir hasta aklıma, mıydı? Aklıma rahmetli Fethi Gemuhluoğlu geldi. Evet. Burs almak için e, müracaat eden gençlere sorarmış, oğlum aşık oldun mu dermiş, yok falan filan diyenlere git dermiş, ya yani sen bir aşık ol da gel. <gülüyor> aşık, aşık olmayan adam mı ben burs vermem dermiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, peki Mahmut Hocam başka e, bir şey var mı? E, vaktimiz de biraz daha, 2-3 dakikamız daha var herhalde. E, var mı başka ekleyeceğiniz? Ya benim ekleyeceğim şey, e, hekim olmak zorunda değil. Herkes kendi sağlığını, koruyucu önlemleri, öğrenmek zorunda. Yani e, şairin abinin dediği gibi farzı aynıdır. E, sağlığını korumayı e, e, yani koruma tedbirlerini bilmek sadece bilmek yetmiyor. Bunları uygulamak zorunda. Yani beden bize bir emanet. Bu emanete e, sahip çıkmak zorundayız ve e, emanetin sahibine e, sağlam bir şekilde e, teslim etmek durumundayız. Aksi takdirde e, bunun hesabını vermek zorunda kalırız. Benim evet. söyleyeceğim o. Yani. Allah razı olsun. Son mesajınız bana şeyi hatırlattı. Tabii hocalarımızın, büyüklerimizin tavsiyelerinden e, sağlıklı yaşam uzmanları olun diyorum herkese. Yani evet. tabii bir hekimler bunu mutlaka bilmemiz lazım da sağlıklı yaşam uzmanı olmak. Ee, hem de sağlığını korumak, koruyucu hekimliğini bilmek açısından çok önemli. Bugün e, görüyoruz, insanların birçoğu kendi kendine zarar veriyor. Kendi hastalığının esas sebebi kendi yaşam tarzı. Onun için diyoruz ya, yaşam tarzı değişikliği yapman lazım diye. E, bu konuda çok önemli. Bizim e, kadim tıbbımızın esas şeylerinden bir tanesi de o. E, inşallah sağlık okuryazarlığı diyor ya şu anda Hı. sağlık bakanlığı da sağlık okuryazarlığı derken e, tam bunu kastetmiyorlar herhalde. E, sanki böyle işte tansiyonunun, bilmem e, kan değerlerini daha iyi bil yani diye e, bir şey. Aslında sağlıklı yaşam uzmanları ol. Herkes kendine faydalı ve zararlı şeyleri iyi bilsin ve ona göre yaşasın manasında. E, kadim tıbbımızda da bu var. E, tabii daha çok konuşacağımız şeyler var Kadim ıpımızın anlayışımızın İslam anlayışının Kadim tıbbımıza yansımalarını da çok konuşmamız lazım Tabii bugünkü modern tıkımız e, biraz Yunan mitolojisinden e, etkilenmiş e, işte oradaki bilmem e, tıp şeyleri falan e, Hatta e, nido Tıp tanrısı dedikleri e, Özkülp mı öyle bir adam var ya böyle bir sürü karışık şeyleri var. Onun için bizim Uğur'un benzetmesiyle Uğur Baran'ın yani mitolojideki o bozukluktan dolayı bizim modern tıpta da bu bozukluk yansımış diyor. Tabii daha ağır ifadeler kullanıyor. Uğur Bey'in ağzına güzel yakışıyor da bana yakışmaz. <gülüyor> yani onları da konuşarak bizim tevhid inancından insan işte yaratıcı, tabiat, doğa, insan dengesini koruyan bir tıp anlayışından nasıl böyle Tanrı'yla, tabiatla mücadele eden ve ona karşı olan bir e, tıp anlayışına gelindi ve bunun sonuçları, zararları üzerindeden tabii ayrıca detaylıca konuşmamız lazım. E, teşekkür ederiz. Güzel bir toplantı sunum oldu. Son bir soru var bir arkadaşımızdan. Vaktimiz varsa onu da sormak isterim Mahmut Bey. Dört unsur bu. Anasır Erbağ mı yoksa Allah'a serba ee, herhalde. Her, her, yani. Ölçülebilir mi? Ölçülebilir söyleyeyim. mi? Tabii. Var şey var mı manası? Evet, bizim, bizim bugünkü ölçüm metotlarımızla ölçülme e, şansı yok. Ama eskiler evet. bunu şöyle ölçüyorlardı. E, mizac yoluyla. Yani mizacını evet. tespit ediyorlardı. Ona göre de e, ölçüm yapmış oluyorlardı. Ona göre şimdi tabii e, biz orayı belki e, atlamış olduk. E, tedavide de ona uygun gıdalar veriyorlardı. Yani evet. mizacı sıcak ve kuru ise verdiği gıda soğuk ve yaş gıdalar oluyor. İşte diyelim yoğurt soğuk ve yaş gıdadır. Ama mizacı e, soğuk ve yaşsa bu sefer sıcak ve kuru gıda veriyor diyelim ki et veriyor gibi. Yani böyle e, şeylerle, e, tabii ben çok ayrıntıya girmek istemedim kadim tıpla ilgili. Eyvallah. Aslında orada gıdaların şeyi, tabii bugünkü gıdalar aynı mizaçta mıdır onu da bilemiyoruz. O da işin başka bir e, boyutu, entelektüel, e, entelektüel diyorum, endüstriyel e, üretimle yapılmış olan gıdalar aynı şeyde olur mu bilemiyoruz. Tabii aynı mizaçta aynı etkide. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun. Ee, gayet güzel bir sunum oldu. Ee, tabii biraz e, bizim anlayışımıza bir e, modern tıpla biraz farklı bir bakış. Onun için biraz e, hani benim de kafam biraz karıştı gibi. Ama bunları daha dengeli, daha iyi oturturacağımız bir toplantı belki ilmi Sina üzerine bir toplantıyla bunu daha güzel bir şekilde oturturuz. Arkadaşlarımızdan da başka bu konuya çalışanlar var, onların da katılımı olur. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür. Ederim. Hayırlı akşamlar diyor. Saygılar sunuyorum efendim. Tamam.